Iklim Habercileri, ısınan bir gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır. Herkese merhabalar, Iklim Habercileri programı ile yeniden karşınızdayız. Arkadaşım Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru iklim krizi konusundaki son gelişmeleri size yine aktarmaya çalışacağız. Tabii ki bu programın en önemli e, özelliklerinden bir bu hafta e, COP 26 öncesi düzen, e, yaptığımız e, son yayın yani COP 26 iki gün sonra e, 31 Ekim Pazar günü başlıyor COP, yani taraflar arası konferans dediğimiz en önemli e, iklim müzakerelerinin yapıldığı uluslararası toplantı 26. kere ülkeler bir araya gelecek ve gezegenin geleceği konusunda kritik kararlar e, almaya çalışacaklar ne kadar başarılı olacak olmayacak bunu hep beraber göreceğiz ama önemli bir süreç var önümüzde. Biz de bu programda tabii ki COP26 ile bağlantılı birçok haber size aktarmaya çalışacağız. İstersen başlayalım Bulut. Merhaba herkese. Türkiye'den bir gelişmeyle yine hani her zamanki gibi öyle başlayalım istersen. Hı hı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar Avrupa Birliği'ne bir çağrıda çağrı yaptı ve fonları kesmeyin dedi burada yani bunun söylemesinin nedeni de AB standartlarına gelmesi için Türkiye'nin kişi başına en az 1000 euroluk bir harcaması olduğundan bahsetti. Ve bunun da totalde 80 milyar euro civarında bir para anlamına geldi. Yani 80 gibi. milyara ihtiyacımız var iklim değişikliğine karşı mücadele için. Evet, ama şeyi belli değil yani uyum için mi söylüyor azaltı evet, evet, için çok... mi söylüyor genel bir şey söylüyor. Evet genel bir öyle herhangi bir ayrıntı. Ne yazık ki yine çok akçeli işlerde yani Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasından e, zaten o anda da söylemiştik. Yani burada çok doğru hesaplar e, hani bu böyle bir paraya ihtiyacı tabii ki vardır. E, evet. Bütün ülkelerin dönüşümü için paraya ihtiyacı var. E, Türkiye'nin de ekonomik e, bir krizde olduğunu düşünürsek. Evet ama yani e, sanki bu para... E, hani başka alanlarda olduğu gibi doğrudan buraya mı kullanılacak acaba? E tabi, o tabii akıllardaki soru o en azından çünkü ayrıntıları bilmediğimiz için planları tam yani olarak evet, bilmediğimiz şeffaflık için olmadığı şeffaflık olmadığı için olmadığı bunu için... düşünmekte e, normal oluyor. Çünkü en son e, Ulaştırma Bakanlığı'nın paylaştığı biliyorsun hatırlarsın bir e, tabii tweet Twitter'da vardı. evet, evet Twitter'da e evet. paylaştı. Görüntüler e, bol otomobilli havalanları Hava, olan bir, e, işte ve karbon emisyonlarımızı azaltacağız diye onlar karbon emisyonlarını azaltmıyorlar, yükseltiyor. O yüzden başka şeyler söylemeleri lazım. Evet, evet. inandırıcılığını arttırmaları yani için. Bir, bir örnek veriyor oradan bir hani kısaca Hı -hı. devam etmek istiyorum. Ya yani diyor ki burayı kirletirsek diyor buradaki herhangi bir işte denizi ne yeri vesaire kirletirsek Yunanistan'daki kirlenir, İspanya'daki kirlenir aynı şekilde onlar da kirletirse bizim bizim denizimiz denizimiz de kirlenir. Evet tamam mantıklı. Çok genel ondan şey. sonra diyor ki dolayısıyla ee, çevre ile ilgili fonlarda çevre meselesi sınır tanımayan bir meseledir. Yani siyaset üstü bir meseledir. Yine e, çevrenin siyaset üstü bir mesele olduğu noktasına geliyor Halk ki... Halbuki tam da bu siyaset yapılıyor şu anda. Bu, bunun bunun da zaten tam tersidir. Yapılır. Yani çevre politikaları, iklim politikaları siyasi bir meseledir. Alınan kararların sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz. Bu Deniz tek başına kirlenmiyor. Evet, Hava başına, başına kirlenmiyor, yani, toprak tek başına kirlenmiyor. Bu ekonomik kararlarla doğrudan alakalı şehirleşmeyle, kentleşmeyle, Kanal İstanbul'la bir sürü şeyle doğrudan alakalı. alakalı. Bunlarla sanki Tabii. bağlantısız gibi görüp e, böyle bir yorum. Ya yani Üzerlerinden bu şekilde sorumluluk alamaz hiç kimse. Evet ne? kimse atamaz. E, Şöyle devam edelim. E, Dünya Meteoroloji Örgütü bir, açık bir rapor yayınladı. COP26 e, öncesi yayınlanan evet, e, birçok rapor var. Onlardan biri bir aslında. Evet, e, diyor ki seragazi seviyeleri pandemi kaynaklı karantinalara rağmen yeni rekor kırdı. E, yani ne oldu, nasıl bir rekor kırdı? Bunu biraz açalım. E, atmosferdeki karbondioksit seviyesi e, milyonda 2020'de 413.2 partiküle ulaştı. Ve sanayi devrimi öncesi düzeyin %149 fazlası oldu. Evet, sanırım, 280 hatırladığım e, sanırım. 280'di sanayi devrimi öncesi. Hı -hı. Şu anda 413.2 ...partiküle e, ulaşmış durumda. Yani burada karbondioksit, metan ve azotoksit miktarlarının... ...son 10 yıldaki yıllık ortalamadan daha fazla arttığını da e, ortaya koyuyor rapor. Yani e, pandemide bir e, hafif düşüş oldu. E, yani biraz bunun ama geçici olduğunu zaten... Hı -hı, e, hı -hı. ...çünkü çok belli bir şey. E, ulaşım durmuş, e, birçok e, sanayi kuruluşu e, durmuş. E, tabii ki düştü ama... Pandemin e, bitmedi pandemi ama pandemin hafiflemesiyle birlikte e, son gaz emisyonları arttı. Burada bir de aslında şöyle de bir soru soruyorlar yani karantina döneminde emisyonlar evet işte 5,6 azaldı ama e, atmosferdeki sera gazı birikimlerini bu neden yansımadı bunun iki cevabı olduğundan bahsediyorlar birincisi işte emisyonların e, insan kaynaklı insan faaliyeti kaynaklı emisyonların yaklaşık yarısının ağaçlar toprak ve okyanuslar tarafından emildiğinden bahsediyorlar ancak bu Bunların sere gazlarını özümseme kabiliyetinin büyük ölçüde sıcaklıklara, yağmura ve diğer unsurlara bağlı olduğundan bahsediyorlar. Yani biz hem iklim krizini yaratıyoruz hem de bu iklim krizini engelleyebilecek diğer alanlarını, alanlarını e, mahvediyoruz. mahvediyoruz. İkisi birlikte olduğu için katmerli oluyor yani. Evet. Bir diğer sorun da buradaki işte biraz önce bahsettiğimiz gibi son 10 yılda karbondioksit salımının sürekli artması. Bütün yani bu, alınan taahhütlere, bütün bu müzakerelere karşın aslında hala bir düzenli, yani bir istikrarlı azalma yok. Evet. Yani bazı yerlerde azalma olmakla birlikte. Neyse şimdi küçük bir müzik arası verelim. Ondan sonra muhabbetimize devam edeceğiz. Natalie Merchant'tan This House is on Fire şarkısını dinliyoruz beraber. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri kaldığı yerden devam ediyor. Önemli raporların... Yayınlandığından söz etmiştik. Evet, bir tanesini aktardık. Şimdi, ikincisi Şimdi ikincisine geçelim. geçelim. Bu da BM emisyon açığı raporu. Evet. Ne ee, açık, ne, hang, ne açığından bahsettiğimizi biraz belki anlatmak gerekir. Tabii mevcut planlarla 2.7 derecelik sıcaklık artışına doğru ilerliyoruz. Yani mevcut planlarla e, normal 1.5 e, veya 2 derecede tutabilmek için e, ıs, ısınmayı arasındaki farktan, farktan bahsediyoruz. bahsediyoruz. Bu arasındaki evet. uçurum Yani arasında. sıcaklık arkadaşımız... Artışını sınırlandırmakla tutarlı olan emisyonlar ile e, beklenen emisyonlar arasındaki farkı ölçüyor. Hı hı. Bu işte raporda e, 2.7 derecelik bir sıcaklık artışına doğru e, ilerlediğimizi e, açıkça ortaya koyuyor. E, rapor başka neler söylüyor biraz da onlara bakalım. Isınma e, bu yüzyıl boyunca bu şekilde devam ederse e, 3 dereceli ısınma tahmininden biraz daha az olan 2.7 dereceden ya yani biraz o geçen senelerde 1 derece deniliyordu evet. yine emisyon açı raporu da bu 0.3 0.45 derece, derece kapanmış Evet yani. kapanmış. Eee <gülüyor> ısınmayı 2 derece ile sınırlamak için %30'luk, eee 1.5 derece ile sınırlamak için ise %55'lik bir azaltım çağrısında bulunuyorum. Mevcut bu, yani. üzerinden evet. %55 artırmak evet, gerekiyor. Evet. E, yani net sıfıra yönelik yani şöyle de bir noktaya da, değiniyor. Net sıfıra yönelik mevcut tatillerin 100 yılın sonuna kadar ısınmayı yaklaşık 2.2 dereceyle sınırlayabileceğini ancak şimdiye kadarki 2030 tatillerinin büyük yayıcıları net bir yola sokmadığını da ekliyor. Özellikle Çin ve Hindistan herhalde için geçerli bunlar değil mi daha çok? E Çin evet. en çok Çin için geçerli Çin çünkü evet. e, Çin'nin hala yol haritası hiçbir, hiçbir şekilde belli değil. Yani 2060'da uh -huh. karbon nötr olacağını söylüyor ama e, bunun planları ortada değil. Evet bu da bir ek daha var. İki derece sınırı için 2030 itibariyle yıllık emisyonlarda ilave 13 gigatonluk bir azalmaya ihtiyaç olduğunu da belirtiyor rapor. İklim finansmanına geçelim Olur. buradan. Hani hepimizin beklediği Kop26'daki bir... COP26'daki önemli başlıklardan, önemli başlıklardan bir tanesiydi ve onunla ilgili Almanya ve Kanada bir bir görevlendirilmişti. Onlar bir yol hırtası çıkaracaklardı. O yol hırtası sonunda ortaya çıktı ama e, biraz ayakları ama oldu. yol bir yere çıkmıyor Evet yol çıkıyor. bir yere çıkmıyor yol daha doğrusu çıkıyor mu çıkan yol uzatıyor Evet e, nedir şimdi ne oldu dersek e, bu bahsettiğimiz gibi yılda 100 milyar dolarlık bir e, iklim finansmanı e, sözü 2020'de maalesef yani bu kop öncesinde gerçekleşmeyecek bu yıllık hedefin 2023'e kadar karşılanamayacağını e, bu yol haritası bize bunu net söylüyor. net 3 yıllık bir gecikmeden bahsediyoruz. Evet tabii şimdi bu tam COP 26 öncesinde e, ciddi bir güven büyük bir hareketlenmesi ve... yani gerçekten ben olabilir. hani bunu COP 26'da tekrar konuşulacağını aslında evet, düşünüyorum. Evet. Yani bunu açıkladılar bu şekilde ama herhalde bu şekilde üzerinde bırakılabileceğini tekrar, düşünmüyorum. Yani, yani bu, Üzerinde tekrar çalışacaklar evet. zaten 2025 içinde, 2025 sonrası için daha doğrusu yeni bir yol haritası oluşturulacağından söz ediliyordu. En azından bunun adımları atılacak. E Tabii ister istemez bu noktaya tekrar geri geleceklerdir. Çünkü COP26 Başkanı Sharma bir basın toplantısında anlaşılır bir şekilde bu gelişmekte olan ülkeler için derin bir hayal kırıklığı oldu diyor. Yani bu e, herkes tarafından kabul edilen bir durum. Kendileri de açık bir şekilde söylüyor aslında. Hı hı. Yani Kanada ve Almanya işte 2022'de önemli bir ilerleme kaydedileceğini beklediklerinden bahsediyorlar yine bu raporda. E, 2023'te e, bu hedefe ulaşılacağından da emin olduklarını yani söylüyorlar. Yüz milyar doların yıllık olarak toplanamıyor olması bence inanılmaz bir şey. 100 milyar dolar dünya ekonomisi için e, çok küçük bir para aslında. Evet. Evet kesinlikle. Büyük bir para değil. Evet. Şimdi biraz daha karbon nötr hedeflerine dönelim. Evet, bu, karbon nötr olacağı, ne zaman olacağını açıklayan ülkeler aslında. Evet, bu hafta iki ülke. Yeni bir ülke. eklendi. Evet. evet bu hafta iki ülke bir tanesi. İki ilginç ülke, ülke. eklendi diyelim aslında. E i̇ki sorunlu bu konuda geçmişleri hiç parlak olmayan iki tane ülke. Bir tanesiyle Suudi Arabistan'la başlayalım. Suudi Arabistan da Çin'in yolunu takip etti ve 2060'da karbon nötr olmaya çalışacaklarını açıkladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından bu açıklama geldi. Burada önemli olan bir kısım daha var. Geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Metan emisyon azaltım için bir koalisyon kurulmuştu. 2030'a kadar %30'luk ABD ve Avrupa Birliği'nin başlattığı bir koalisyondu bu. Bu koalisyona katılacaklarını da eklediler. Tabi burada... İşte bu doğal gazla olan ilişkileri artık petrolle olan ilişkileri nasıl şekillenecek? Çünkü yanılmıyorsam buna dair bir azaltım taahhütü verilmedi Suudi Arabistan tarafından. Zaten hani nasıl bu bu petrol yani bağımlı sonuçta petrolden başka çok fazla bir şey olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Ama çok fazla petrol olan ülkeden bahsediyoruz. Evet evet. Yani 260'da nasıl karbon nötr olacağını hani sadece bunu söz için mi söylüyor diye insan aslında şüphe etmiyor değil. Ya detaylı planlar gerekiyor her şey doğru evet, gibi. Evet yani bunu yani aşama aşama nasıl ilerleyecek bunu göstermeleri gerekiyor. gerekiyor. Ee, Şu anda elimizde bir veri yok yani bunların. Evet. Ya yani ülkenin milli petrol şirketi Aramco'nun yönetim kurulu başkanı da yine aynı şekilde 2050 yılına kadar şirketin karbon nötr olmak için çabalayacağını da açıkladı. Vallahi yani şaşırtıcı sadece yani e çünkü gerçekten petrol üreticisi başka bir şey yok. Bir kaynakları yok. E şimdi kısa bir müzik aramız var. Sevda Liza'dan Human'ı dinleyeceğiz. Ardından tekrar beraber olmak dileğiyle. Herkese tekrardan merhaba. iklim habercileri devam ediyor. Biraz önce Suudi Arabistan'da kalmıştık. Şimdi ikinci bir... Şimdi ikinci bomba. <gülüyor> İkinci bombamız da Avustralya. Onlar da 2050'ye kadar karbon nötr olacaklarını açıkladılar. Bir türlü kömürden vazgeçmek vazgeçmeyen istemeyen, ]ler. kömür hatta sadece kendisi için değil, kömür ihraç etmek konusundaki evet. işte bir türlü bitmeyen Avustralya 2050'ye kadar, 2050'de karbon nötr olacağını açıkladı. Tabii burada yalnız yine bir ayrıntı yok. İşin püf noktası burada. Yani ben burada bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, hani e, nasıl söyleyeyim? Ya üzerlerinde çok büyük bir baskı var. Kopya 26 evet, öncesinde evet, bu baskıyı biraz evet. kırmak, için, kırmak için yapılmış. Bunları açıkladılar. Evet. E, Tabi e, şu anda somut bir şeye dayanmıyor bunlar. Ama e, tabii ki illelebet de böyle e, kalamayacaklarını bence kendileri de görecekler. Yurttaşların da baskısı olacak. E, özellikle Avustralya için hı hı. E, öyle düşünüyorum ben. E, evet. Yani yeni yönetimler gelecek. Şu anki yönetim bu konuda. Ondan bir şey beklemek pek doğru değil galiba. Şimdi ayrıntılara yer vermediler ama e, Başbakan'ın Scott Morrison'ın bazı açıklamaları var. E, ülkesinin karbon emisyonunu azaltma planının fosil yakıt sektörünü son vereceği anlamına gelmediğini söyledi. Evet evet işte yani. yani Zaten bunu, söylüyordu yani. Evet yani bunu vergi yoluyla değil teknoloji yoluyla e, ulaşılacağı bu hedefe. Evet. Ve havada ayak... tutacaklar karbonu falan ya, herhalde öyle şeyler. Hatta yani. ki, sattıkları kömürün karbonunu da belki havada tutarlar. Neler? işte 15 milyar dolarlık bir yatırımları, yatırımdan söz ediyorlar. Belki işte o yatırımları buralara aktaracaklar. Hayır nereye aktaracak? Kömürü satıyorlar zaten yani. yani evet. çevredeki ülkelere yani satıyorlar. Fosil yakıtlardan çıkmadan bunu nasıl gerçekleştirecekler? Nasıl gerçekleştirecekler? E, onu da tabii bilmiyoruz. Yani dediğimiz gibi fosil yakıtın sınırlanmasına yönelik herhangi bir Ama plan. Ama şöyle bunlar an için taahhütlerdir. Yok. Ülkelerin taahhütleri önemlidir. Çünkü ülkelerde süreklilik önemlidir. Sonuçta e, buna e, imzayı atmış oldu. Scott Morrison orada hayatı boyunca kalmayacak. Evet, Çok da uzun sürede kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Yeni gelenler bu taliplere uygun yeni ekonomi politikaları, yeni enerji politikaları geliştireceklerdir. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi biraz daha yine zaten COP26 üzerinden gidiyorduk. Hep. Boris Johnson'la alakalı bir haber var. Boris Johnson'un COP26 beklentilerinin düştüğü ifade ediliyor. Yani bunun birkaç işte en büyük nedenlerinden bir tanesi de en son yine Rusya Devlet Başkanı Putin COP26'ya zirveye katılamayacağını teyit etti. Geçen hafta da konuşmuştuk. Hindistan'da da yine aynı şekilde yani Çin, Hindistan bu ülkelerden de evet. katılım olmuyor. Yani başkan düzeyinde başkan düzeyde başbakan düzeyinde katılım olmayacağı yine aynı şekilde Brezilya'da da buna benzer bir gelişme vardı. Bunlar hepsi çok büyük Emisyon kaynağı ülkeler. emisyoncular ve bu konuda gerçekten bir şey yapmak istemeyen ülkelerin e, başkanları e, sanırım bu kopta olmayacaklar. Evet. Ha olsalardı çok daha mı iyi olurdu ben bundan da çok emin değilim. Yani çünkü sonuçta bir e, gerçek bir şey niyetleri e, olmadığı için e, top çevirme hani e, biraz şey argo bir dille söylesek Hı -hı. top çevireceklerdi. Şimdi bence onların yokluğunda gerçekten e, bu işe önderlik etmek isteyenler ortaya çıksın ve Konuşsun diyorum ben yani. Evet evet yani işte e, da şöyle bir açıklaması var. Bu zirvenin çok ama çok zor geçeceğinden bahsediyor. Ve ihtiyacımız olan anlaşmaları elde edemeyebiliriz diyor. Yine aynı şekilde ilerlemeleri de elde edemeyebiliriz diyor. Yani kopya zaten hani e, Johnson'ın şeyi düşürdüğü hedefi, beklentileri, düşü, beklentileri düşürdüğü. düşürdüğü açıklaması da buradan geliyor yorumlaması. Evet. Ee, gerçekten COP26 öncesi bunlar e, tabii ki çok e, ayıra işaretler değil. Ama dediğim gibi bence e, orada bulunanlar Amerika döndü masaya. E, geçtiğimiz sene hı hı. E, Amerika doğru düzgün yoktu masada. E, şimdi var. E, o yüzden Amerika sonuçta önem çok önemli bir ülke. Birçok şeye yön verebilir. O yüzden ben o kadar umutsuz değilim yani. Johnson'ın yine bu açıklamalarında e, plastikle alakalı aslında bir daha doğrusu geri dönüşümle alakalı bir açıklama var. Geri dönüşümü dikkatini başka yöne çekmeye çalışan bir hile olarak nitelendiriyor. Yani herkes de böyle inanılmaz şeyler söylüyor. Yani hani şöyle doğruluk payı olabilir geri dönüşüm. Bazen hakikaten hani bir. Çok ciddi bir şey olmadan çok konuşulan bir şey ama hı hı. çok ciddi bir e, plastik e, atık sorunu, özellikle denizlerdeki plastik atık sorunu olduğunda e, çok net olarak biliyoruz. Neden böyle e, yani yan yollar e, üzerine gidiyorlar? Gerçekten anlamak çok zor. Kopla e, yine devam edelim. Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Ban Ki-moon bir e, çağrıda bulundu ve Joe Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir araya gelmesini e, talep etti. Bunun e, nedeni de e, Paris anlaşmasının yani Paris'teki 2015 yılındaki Koptan önce e, Obama Obama'yla yine Çin devlet başkanının bir araya gelmesinde, bu sonucu elde edilmesinde bu buluşma önemliydi. Evet, bu buluşma büyük bir yer tutuyordu. E, yine benzer bir sonuç alınabileceğini düşündüğü için e, bu iki liderin bir araya gelmesini talep etti. Vallahi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerine ben çok üzülüyorum açıkçası. Bankimun bir önceki, şimdiki yine Gutierrez gerçekten parçalanıyorlar ve bu liderleri bir araya getirip dünyayı ortak bir tehlikeye karşı korumak için uğraşıyorlar ama yani gerçekten insan şuna veriyor yani ulusal çıkar şeyi çok bu işi zorlayıcı bir şey. İşte biraz daha uluslararası bakmayı yani uluslararası kurumlarda olanlar, o bakış açısına sahip olanlar farklı şeyler söylüyorlar, farklı şeyler yapmaya çalışıyorlar bunu görüyoruz. Şimdi bir ara veriyoruz, reklam arası veriyoruz. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. İklim habercileri devam ediyor. Herkese tekrardan merhaba. Kısa bir reklam arasından sonra iklim habercileri devam ediyor. Türkiye ile ilgili bir gelişmeyi kop heyecanıyla atlamışız tekrar bir yakın zamanda yakın zamanda bir gelişmeyi onunla başlayalım programın ikinci bölümüne. Eee Yeşilliklim Fonu'nun Türkiye'ye 3.2 milyar dolarlık bir kaynak sağlayacağı eee Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP grup toplantısında açıklandı. bu fonun Türkiye'nin 2053 karbon nötr hedefi hedefiyle ilgili yatırımlarda Kullanılmak, kullanılmak üzere bir e, kararlılıktan bahsediyor Erdoğan. E, 2018'den beri e, farklı bakanlıklar tarafından e, bu fonun takip edildiğini ve bu mutabakatın imzalanmasıyla birlikte de özel sektörün iklim değişikliği, kamu ve özel sektörün daha doğrusu iklim değişikliği ile ilgili projelerine uzun vadeli ve cazip finans desteğinin sağlanabileceğini açıkladı. Evet evet yani bizim daha önce yorumladığımız gibi e, bir e, perde arkasında bir e, para şeyi olmuş e, müzakeresi o, olmuş. Dünya pektiki. Bankası zaten Al, bunu biz Fransa. biliyorduk. Hatta 3 yıl önce teklif edilmiş bir para benim hatırladığım kadarıyla değil mi? Katowice, e, Katowice zamanında olması lazım. Yine aynı, yani aynı grup yani evet, Dünya evet, Bankası aynı. vardı Fransa evet, vardı Almanya, Almanya vardı. vardı. Yani, aynı ekip yani o teklifi sonunda e, kabul etmişler. 3 e, yıl önce de kabul edebilirlerdi. Bence benim tek söyleyeceğim bu konuda inşallah o 3.2 milyarı alırlar ve gerçekten iklim için kullanırlar. Evet. İklim değişikliğini, emisyon azaltımları için kullanırlar. Kömürlü termik santrallerin kapatılması ve yenilenebilir bir enerji için kullanırlar. Enerji dönüşümü için, Enerji dönüşümü dönüşüm kullanırlar. için Uyum için kullanırlar, evet. kentlerimizin ve tarımımızın iklim krizine karşı güçlendirilmesi için kullanırlar. Ee, yoksa e, yani başka şeyler yol yapmak için kullanacaklarsa gerçekten yazık. Kop <gülüyor> e, 26'ya dönebiliriz Hı -hı. şimdi tekrar. E, şimdi COP, şöyle ilginç biraz da magazin haberi gibi Kop 26'ya dair. Sponsor, Ama önemli yani. <gülüyor> evet sponsor firmalardan bir şikayet iletilmiş. Başkan bu arada da. Daha cop 20 altında, adı Copların her zaman e, normal, e, hani nasıl konserlerin, e, futbol maçlarının e, şeyler oluyorsa sponsorlar oluyor. Evet. Copların da sponsorları oluyor. E çünkü mesela bu copun yaklaşık 250 milyar sterline, iki e, pardon, 250 milyon sterline mal olması bekleniyor. Az buz bir para değil. Değil ama o yüzden yani sonuçta de bunlar da kamusal olarak da aslında yani bir ülkenin 250 İngiltere için yani 250 milyon dolar. Çok büyük bir para değil yani bunları hani illa bence böyle sponsorluklarını da ben hani bilmiyorum çok bana sıcak da gelmiyor. Çünkü hı hı. geçmişte biliyoruz çok kötü sponsorlar da var. Yani köyü doğrudan kömü firmaları var evet doğalgaz yok. firmaları var. Yani hani şimdi buna perhiz durumuna geliyor bazen gerçekten. Evet şimdi bu şikayetlere Şikayet gelin. bakalım. Yani burada söylenen üç ana nokta var. Geciken kararlar e, zayıf iletişim ve çok deneyimsiz memurlar. Aslında bu piyasayla e, kamu yönetimi arasındaki e, hani her zaman e, söylenebilecek girelim. Yani burada bu konuda pek çok e, şeylere suçlayacak bir şey yok bence. Yani o şey da. bizi daha fazla tanıtın gibi bir e, işleri yok. Yani bunu niye daha iyi duyuramıyorsunuz? Niye daha iyi anlatamıyorsunuz? E, biraz şeyi var. Gerçekten e, kamu yönetimleri bu konuda çok başarılı değiller. Uluslararası evet. e, e, örgütlerin kamu yönetimleri de buna dahil ne ya Burada biraz zirve sponsorlarını da e, Bu Sky İngiliz e, televizyon kuruluşu. Onun yanında e, enerji firmaları var. Hitachi, National Grid, Scottish Power ve SS. Daha çok İngiltere gibi. merkezli evet. bunlar. Evet. E, Microsoft, GSK, NatWest, Racket ve Unilever gibi e, farklı alanlardan e, firmalarda var. 10 büyük, büyük sponsorları var. var. Evet. Bunun yanı sıra işte Ikea, Land Rover Jaguar gibi de başka daha ufak ölçekli sponsorlara da sahipler. Bu arada e, National Grid ile alakalı ha, da bunu görünce benim de aklıma geldi. Evet. E, tesislerinde metan sızıntısı tespit ediliyor. E, her ne kadar bunun onarım bakım zamanlarında oluşabilecek bir 10 saniyelik e, bir sorundan kaynaklanabildiğini iletmiş sanırım e, National Grid firması. Ancak bu sızıntıyı tespit eden organizasyon çok farklı zaman aralıklarında ve çok kez bu düzenli oluyor. Evet aslında. Ya böyle bir şans ihtimali çok düşük olduğundan bahsediyor. Şöyle iyi yandan bakalım. Daha önce bunları bile kontrol etmiyorduk. Bunlar normal sıradan hiç kimse görmeden yapılan şeylerdi. Evet. Şimdi en azından bilim insanlarının ve aktivistlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki çalışmaları sonucunda. E, görünür halde artık yani. Metan emisyonları bir e, şey haline geldi. E, sürekli takip edilen, e, üstlerine düşülen, şirketleri sıkıştırılan bir şey haline geldi. geldi. E, şimdi ufak bir e, şarkı aramız var. E, Dana Glover'dan Thinking Over ardından tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. E, i̇klim habercileri devam ediyor. E, yine COP26 öncesi yayınlanan raporlara e, değinmeye devam ediyoruz. Gerçekten. Enteresan bilgiler, çarpıcı sonuçlar. Bunlar da gelmeye devam edecek böyle. COP26 hem sürecinde hem öncesinde her zaman koplarda olduğu gibi bu raporlar gerçekten dikkat çekiyor. İstihdamla ilgili bir haber var değil mi? Evet, yenilenebilir enerjiye, enerjiye dair. Uluslararası Yenilebilir Enerji Ajansı ve Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun beraber hazırladıkları bir rapor. Aktar bakalım istersen. Bu raporun en önemli çıktısı bu sektördeki istihdam geçen yıla göre 500 bin artıyor ve toplamda 12 milyona yükseliyor. Pandemi sırasında. Evet tabi onu da ekleyelim. Yani evet pandeminin bu... olması da orada önemli Hı -hı. bir durum. Ve 2012'den bu yana da devamlı bir büyümenin mevcut olduğundan bahsediyor rapor. Yani bu rakam hiçbir zaman 2012 yılından beri geriye düşmeden artarak devam ediyor ve bu noktaya. E, gelmiş. Biraz burada ülkeler bazında bir e, ayrıştırma var. 4. Biraz ona 7 bakalım. 7 milyonu Çin'den gelmiş. Evet. E, bunu Brezilya e, takip ediyor 1.2 milyonla. Amerika yine 838 binde Hindistan'da 726 bin kişiye e, bu alanda istihdam e, sağlanıyor. Bu insanlar bu sektörde iş sahibi oluyor. Avrupa Birliği'nde de 1.3 milyon. milyon. Evet, evet. Burada beni aslında Brezilya dikkatimi çekti baya yüksek, yüksek yani nüfusuna göre e, yani sonuçta e, Hindistanla falan karşılaştırılmayacak bir nüfusa sahip evet. ama Hindistan'dan baya fazla bir şey var tabii burada e, hani neyi yenilenebilir saydıklarını ben birazcık Brezilya bir konusunda şüpheye düştüm aslında ya şimdi burada işte hangi hani güneş rüzgar biyo diye yakıt olma ihtimali ]ler. bence evet, yüksek evet. o tarafa kaymış olabilir o e, güneş sektörü başı çekiyor burada. 4 milyon kişiyle en çok istihdam sağlayan alan olarak karşılığımıza çıkıyor. E, biyoyakıt sektörü de 2 milyon 400 bin kişi. E, Rüzgâr da 1 milyon 250 bin kişi. Yani mesela burası enteresan bence e, Rüzgar e, hani güneşten sonra hani e, hatta birinci ilde giderek arkaya Var, düşüyor. Evet. yakıtın öne geçmesi ve sadece bir yılda e, küresel ölçekte 2 milyon 400 bin kişinin biyo sektöründe istihdam edilmesi, yeni istihdam hı hı. gerçekten bence önemli bir veri, yani dikkat çekici bir veri. Benim oldukça şaşırttı aslında. Evet. Demek ki biyo yakıtta önemli bir gelişme var. var. Evet, yine aynı şekilde küresel olarak yenilenebilir enerji istihdamının %32'si de kadınlardan oluşuyor. Yani bu da fosil yakıtlarda böyle bir bu derece ciddi hala da üşük, az tabii ki de yani yürüye yarı değil Ama herhalde değil. evet fosil yakıtlarda fosil bu oran daha çok yüksek. daha azdır. Evet. Yani fosil bu önemli bir veri sunuyor bize. E, 2050'ye kadar da 43 milyon kişinin e, yenilenebilir enerji sektöründe istidam edileceği de Yeni tahmin istidam, ediliyor. Evet. Yalnız bu yine de biyo yakıt beni düşündürüyor. Acaba bu biyo yakıtlar e, o Amazon ormanlarının e, kesilip yapılan e, yerine yapılan Uh -huh. e, şeker kamışı tarlalarından üreten etanolu falan kapsıyor mu? E, beni, yani orası e, açıkçası şüpheye düşürdü. Tabii orada evet. Birinci bir şey yani, yani. Bir o, yani o birinci nesil e, doğrudan e, gıda üretilecek alanlar veya ormanlık alanlardan elde edilen e, bir yenilene bir enerji söz konusu pek iyi bir istihdam bil tabii ki. Evet. E, şimdi burada e, Lanset'in bir sağlık, yani, alanına sağlık, geçiyor, alanına bile, sağlık alanına geçiyoruz. Evet. O, bu da önemli bir rapor. Her şeyin ee, başı sağlık. <gülüyor> Lancet'in 2021 raporu sağlık ve iklim değişikliği geri sayım. Hmm. Raporunuzun ismi. Ee, sağlık ve iklimi tehdit eden ve giderek artan riskleri özetliyor aslına bakarsak. Ee, mevcut Covid-19 sonrası toparlanma planlarının Paris Anlaşması ile uyumlu olmadığını e, bu... Bunun tabii sağlık üzerinde de uzun vadeli etkileri olacağından bahsediyor. Rapor. Lancet biliyorsunuz dünyanın bu konudaki yani en önemli aslında otoritelerinden biri. Ve şey ilginç yani Paris Anlaşması ile Covid-19 19 sonrası toparlanma arasında yani pandemiyle işte yani gerçek bilim böyle bir şey. Evet, evet. Bütün bu bağlantıları kuran Kur değil, bir şey yani çalışma. değişkenleri birbiriyle ilişkilendiren bir şey bence çok önemli bu. hı. hı. hı, hı fosil yakıtların iklim üzerindeki yıkıcı etkilerine rağmen yani Lancet'ti diğer başka haftalardır konuştuğumuz raporlar bildiğimiz şey zaten evet, bu. Evet yani devletlerin fosil yakıtları desteklemeye devam ettiği sübvansiyon. Sübvanse ediyorlar devam fosil yapmaya. yakıtları. hala sübvanse ediyorlar. Maalesef raporda biraz şeylere bakarsak farklı bölgelerde neler olmuş diye ve yaş aralıklarında 65 yaşın üzerindeki yetişkinlerin 3.1 milyar gün daha fazla sıcak hava dalgasına maruz kaldığını bu rakamın önceki 10 yıllık dönemde yılda ortalama 2.9 milyar gün olduğunu bahsediyor. Ve bunun çok ciddi sağlık problemleri hatta ölümcül bir şey olduğunu evet. söylemek gerekiyor. Tabii kesinlikle sıcak hava dalgalarında en çok Çin, Hindistan, Amerika, Japonya ve Endonezya'daki yaşlı nüfusu etkilediğini söylüyor. Yine burada her zaman konuşulur iklim değişikliği ve arkasındaki etkenler bulaşıcı hastalıkları için bir ideal koşul yaratırlar. Hani hangi bulaşıcı hastalıklardan bahsediyoruz? Denk humması, zika, sıtma, kolera gibi hastalıklar ve sonuçları çok ciddi olabilecek hastalıklardan bahsediyoruz. Sağlık sistemlerinin yine mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek iklim kaynaklı sağlık krizlerine karşı yeterince hazır olmadığını ortaya koyuyor rapor. 2021'de sadece 91 ülkenin Pardon 91 ülkenin sadece %45'inin iklim değişikliği ve sağlık alanında bir analiz ve uyum değerlendirmesi yaptığından söz ediyor ve diyor ki sağlık koşullarını iyileştirmek ve daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için karbon emisyonları ...hızla e, azaltılmalı. Evet, bu sağlık ve iklim e, krizi konusunu çok daha fazla konuşacağız. E, önümüzdeki dönemde ne yazık ki diyorum ama böyle. Şimdi bir kısa yine müzik arası verelim. Stefan Mikus'tan, I went on your wind. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercilerinin bu haftaki programının son bölümüyle e, karşınızdayız. Önemli raporları konuştuk, tartıştık. Şimdi e, bir, bir makaleden söz edeceğiz size. Hı. Fransız enerji devi e, Total'in ilgilendiren ve çok ciddi anlamda gerçekliği ortaya koyan bir makale. Nedir bu çıktısı bu makalenin? E, bu Total'in 1971 gibi erken bir tarihte iklim krizinin aslında e, farkında olduğunu makale söylüyor bize. Herkes her şeyin farkındaymış. Yani herkes demeyeyim de e, asıl müsebbipler e, konunun gayet farkındaymış. Yani fosil yakıtlı şöyle daha açık söyleyelim. Petrol özelinde söylüyoruz ama diğer alanlar içinde bu geçerli. Petrolün yani fosil yakıtların doğrudan iklim krizine neden olduğunu farkındaymışlar, biliyorlarmış. Ama bunu bu bilgiyi her zaman gizlemeye çalışmışlar. Hatta bunu ortaya koymayan çalışanları da iklim inkarcılarını destekleyerek susturmaya çalışmışlar aslında. E Tabii hala da benzer işler yapılıyor. Ya yani 1880'lerin başında Exxon beraber iklim bilimini tartışmak ve uluslararası iklim politikasını zayıflatmak için bir grup var. Evet, bu evet. Bu, Exxon, bu haber evet. daha önceden zaten biliyoruz. Exxon Hı -hı. bunun başını çeken aslında şirketlerden biri. İşte totalinde bu uluslararası evet. kampanyayı koordine ettiğine dair yeni kanıtlar ortaya koyuyor yani İşte makale. üç yeni akademisyen Global Environmental Change dergisinde bir makale yayınlamış. Hı -hı. Yani yavaş yavaş o e, koordinasyonda kimlerin olduğunu e, yavaş yavaş ortaya çıkıyor bence. Ben sonu daha ince, çok uzun zamandır biliyorum. Bu hı hı. bilinen bir gerçekti. E, fakat Total'de bu ne, arada... Beklendi. Bence bu tür şeyler, hatalar, yani hata demeyeyim bunlara, yapılmış büyük suçlar bir şekilde tazmin edilmeli. Ben böyle düşünüyorum. Bunu bildiği halde, bunu yapmaya devam ettiği ve bunu inkar ettiği için... Bunların yani önümüzdeki dönemlerde ben bu tür davaların açılacağını düşünüyorum açık. Buna benzer zaten iklim davaları var. Var yani ama hani bu sonuçlar da alınmaya evet, başladı evet. ama geriye dönük. Işte evet. bu, şimdi burada 50 yıllık bir suç var ortada. Evet çok bile bile yapılmış. Ben 1970 doğum 71'den beri ben doğduğumdan beri bu konuyu biliyorlarmış. Ama e, konuşulmaması için uğraşılmışlar. Yani çok evet. e, acı bir gerçek bu. Şimdi e, Total'i ele aldık. E, Total tabii Fransa ekonomisi için büyük, büyük bir, bir değer, şirket. büyük bir şirket. Ve aslında bakarsak şimdi konuşacağımız haber de biraz bununla alakalı. E, kendi finansal istikrarlarına da zarar veriyorlar. Böyle e, buna benzer fosil yakıt sektörünün büyük oyuncuları. Nedir? Tamam şimdi habere geçelim. ABD'deki finansal istikrar gözetim konseyi iklim krizinin ABD'nin finansal istikrarı için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyleyen bir rapor hazırladı ve 133 sayfalık geniş bir rapordan bahsediyoruz. Uzun uzun, anlatmış uzun, uzun yani. anlatmışlar. Yani bu konuda aslında giderek de yani ben çok fazla bunu söz ediyorum. Bunu anlat, yani bence önemli bir konu bu. Bu yani hiçbir dünyayı, gezegeni düşünmeyen e, şirketler bile e, sonuçta e, yaptıkları, e, kendi bulundukları, kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Evet. E, bu aynı şekilde devam edemeyecekler. E, o yüzden e, değişmeleri, dönüşmeleri gerektiğini anlamaları gerekiyor. Tabii fosil yakış şirketleri hani doğrudan e, göbekten bağlı olduğu için bu işe, hani ana işleri bu olduğu için onlar için çok zor. Büyük bir kısmı bence yok olacaklar bir kısmı da bir enerji şirketine dönüşmeye çalışacaklar. E, bu tür çabalar içinde olanlar da var ama e, bence onlar daha çok e, hani yeterince hızlı değiller. Başka işleri yaparken ki ataklıkları çeviklikleri yok bu konuda. Evet, yani ama Çünkü o, o, o, işte hala e, oradan nakit akıyor na ve sübvansiyonlar onları da destekliyor. Eğer gerçek rakamlar gerçek Bedeller ortaya Ödense. konsa, subvansiyonlar kesilse bence çok daha hızlı bir dönüşüm olacaktır orada. Başka çıkarları, çıkarları başka yollar kalmayacaktır. yok. Evet. Başka yolları Evet. Ya yollar kilidi yok. vurup gidecekler ya da bir daha temiz yollardan enerji üreten bir enerji şirketine dönüşecekler. Başka çareleri yok. Kesinlikle. E şimdi son haberimizi de kısaca aktaralım. E bir dünya fonu kuruluyor. Berlin merkezli bir yeşil arama motoru Ekozya tarafından hı hı. yaklaşık 350 milyon euro toplamayı hedefliyorlar. Buradaki amaçta iklim değişikliğiyle mücadele edecek yeşil girişimleri bu fon kapsamında desteklemek. Destekleme. Evet evet. İnşallah biraz daha gelişmekte olan ülkelere doğru yayarlar bunu bilmiyorum öyle mi haberde bir şey var mı? Ama. Evet evet yani buradaki amaç halihazırda yaklaşık 60 yatırımcıyı kendine çekmiş. Hı hı. Ee, ...bu hedefe ulaşırlarsa da Avrupa'nın en büyük iklim teknolojisi fonu olacak. Ne kadar acayip değil mi? Yani e, küçücük bir işte adını duymadığımız bir arma motorunun girişimi... ...böyle bu kadar paraları topluyor ve işte en büyüklerinden evet, biri oluyor. oluyor. Halbuki ne kadar çok paraya sahip, e, ne kadar çok kuruluş, şirket, e, Hı -hı. kişi... E, ...ünlü yani bir sürü hani bu paralara sahip olan... Bu paralar bizim gibi sıradan insanlar için çok olabilir ama bu tür kurumlar kişiler için çok büyük paralar değil. Tabii ki. İşte hedef biraz önce konuştuğumuz gibi daha 100 milyar doları yılda toplanırken. Evet, evet o zaman kapatalım. COP26'dan önceki son programıydı bu iklim habercilerinin. COP sırasında devam edeceğiz. Orada da canlı bağlantı belki yaparız COP'tan. Oradan anlatmaya çalışacağız gelişmeleri. Herkese iyi günler. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Klima habercileri, ısınan bir gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar barış doğru ve bulut Bagadır.